Sevgili seyirciler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben ve değerli genç kardeşlerim Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı ve onun değerli ashabını anlatmak için bu programları yapıyoruz. Bugün çok değerli bir insana başımızın tacı olan bir sahabeye gelmiş bulunmaktayız. Bu sahabe Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın dördüncü halifesi ve peygamberimizin damadı Hz. Ali. Ali Efendimiz. Sevgili seyirciler, biz her programın başında bir şey yapıyorduk. Neydi o? Safa Efendi Hazretleri'ni tahtaya kaldırıyorduk ve bizim programda işleyeceğimiz konunun özetini bir ifadeyle, bir cümleyle oraya yazıyor idi ve ben de onun yerine kuruluyor idim. Safa'cığım yaz Hz. Peygamberin Hakim Damadı Hakimi uzatacaksın. Hz. Peygamberin Hakim Damadı sonunda da bir tane rea yaz radıyallahu anh Niye biz Hazreti Ali Efendimiz'i hakim diye tarif ediyoruz, tanımlıyoruz? Çünkü onun öne çıkan özelliği budur. Hikmetli konuşan, öngörü sahibi, ufuk sahibi olan bir insan olduğu için onu bu özelliğiyle anıyoruz. Hazreti Ali'nin özelliği nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın amcasının oğludur değil mi? Ebu Talib'in oğludur. Peygamber Aleyhisselam'dan arkadaşlar 30 yaş küçüktür. 30 yaş küçüktür. Hatta şöyle söyleyeyim. Ufakken, beş yaşındayken Mekke'de bir kıtlık oluyor. Peygamber aleyhisselam amcasından rica ediyor. İsterseniz diyor oğlunuz benim kuzenim Ali'yi ben himayeme alabilirim diyor. Onunla yani geçimiyle, yemesiyle, içmesiyle ben ilgilenebilirim diyor Hazreti Peygamber. Amcası da bunu kabul ediyor. Hicret edene kadar. Dolayısıyla beş yaşından hicret edene kadar Hazreti Peygamber aleyhisselamın evinde büyüyor Hazreti Ali. Yani bir nevi onun çocuğu, evladı gibi olmuş oluyor. Tabi Hz. Peygamber aleyhisselamı arkadaşlar ilk İslam'ı kabul eden insanlardan bir tanesidir Hz. Ali. Sen benim yerime geç dersi sen yap oradan <gülüyor> safa. Otur benim yerime biraz orada idare et. Hoca havasına gir. Evet şimdi tabi Hz. Ali arkadaşlar 10 yaşındayken İslam'ı kabul eden bir insan. Şimdi Hz. Peygamber'in yanında bulunduğu için, çocukluğundan itibaren, 5 yaşından itibaren, bakın 5 yıl geçtikten sonra 10 yaşlarındayken İslam'ı kabul ediyor. 5 yıl boyunca Hz. Peygamber'i inceliyor esasında o çocuk aklıyla. Bakıyor ki Hz. Peygamber Aleyhisselam, düzgün yaşantısı, ahlaki bir yaşantısı, erdemli bir insan. Dolayısıyla bu insan yalan yanlış işler yapmaz söylemez diyerek Hz. Peygamber Aleyhisselam esasında yeterince tanımış oluyor. Ve peygamberimiz ilk iman edenlerden bir tanesidir. Hatta peygamberimizle birlikte ilk birlikte namaz kılan insan olduğu da rivayet ediliyor. Hazreti Ali Efendimizin böyle bir özelliği de var değerli arkadaşlar. Başka bir özelliği de neydi? Peygamber Aleyhisselam hicret edecek zaman ne yaptı? Onu yatağına yatırdı. Onu yatağına yatırdı, lambayı yaktı. Niye insanlar dışarıdan bakanlar baksınlar lamba yanıyor, mum yanıyor. Yatağında yatıyor Hazreti Peygamber. Dolayısıyla endişe edecek bir şey yok diye düşünsünler. Ama Hazreti Peygamber yola çoktan Evan düşmüştü. Sonra değerli kardeşlerim sonra ne oluyor? Hazreti Peygamber gidiyor tabi müşrikler anlıyorlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gittiğini. Sonra Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve başkalarıyla birlikte onların peşinden gidiyorlar. Tamam. Yani Hazreti Peygamber öncü olarak gidiyor. Gel safa. Hazreti Peygamber öncü olarak gidiyor. Kuba'da Hazreti Peygamberimiz, aziz seyirciler peygamberimiz Medine'ye yaklaşınca Kuba'da hemen Medine'ye geçmiyor, orada biraz ikamet ediyor. Orada bekliyor biliyor musunuz? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma geliyor, onlara kavuşuyorlar orada. Hazreti Peygamber onlar orada bekliyor, onlarla orada buluşmuş oluyorlar. Sonra hicret gerçekleştikten sonra Medine'ye hicret ettikten sonra aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma ile amcasının oğlu Hazreti Ali'yi evlendiriyor. Bu evliliklerinden beş tane çocukları oluyor. Üç tanesi erkek, ikisi kız. Ancak bir tanesi ölü doğuyor arkadaşlar. Hasan Hüseyin'i zaten biliyorsunuz. Muhsin adlı bir tane de erkek çocuğu doğuyor Hazreti Peygamber A.S. Zeynep ve Ümmü Gülsüm adlarında da iki tane kızlar oluyor. Toplam beş çocuk sahibi olmuş oluyorlar. Tabi Hazreti Ali ile ilgili anlatılan hani onun özelliklerini yukarıdan aşağı sayın derseniz Herhalde ilk maddelerden bir tanesi de Hazreti Ali'nin yiğit olması girer. Hazreti Ali yiğit. Şecaatli. Bir insan. Çok şecaatli dediğin gibi kahraman bir insan. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la birlikte arkadaşlar bütün gazvelere, seriyelere katılıyor. Ancak Tebuk gazvesinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam onu yerine vekil bırakıyor. Tebuk gazvesinde hatırlayın Hazreti Peygamber nereye gidileceğini de söylemiyor. Çok gizemli, sırlı tutuyor Hazreti Peygamber. Düşman haber edilmesin diye. Ceyşul Osra Zorluk Savaşı'nda yerini Hz. Ali Efendimiz'i vekil olarak bırakıyor. Dolayısıyla bu savaşa katılmamıştır bundan dolayı. Başka bir özelliği daha var, iyi yazı yazan bir insan. Hz. Peygamber aleyhisselam'ı Vahi katiplerinden bir tanesidir Hz. Ali ve iyi yazmasının bir sonucunu bir yerde görüyoruz. Neydi o? Bir yerde bir şeyler yapıyor. Hudeybiye anlaşmasının şartlarını yazan kimdir? O anlaşılan, ittifak edilen şartları yazan değerli kardeşlerim, Hz. Ali'dir. Hz. Ali'nin size bir başka özelliğini de söyleyeyim. Bu Kabe'deki ve Medine'deki mevcut olan putların kırılma görevlerini görevini verdiği insanlardan bir tanesi de Hz. Ali'dir. Biliyor muydunuz Medine'de de put kırma görevi olduğunu? Yani Kabe'nin içerisindeki putları kırma görevini verdiği birkaç kişiden bir tanesi de Hz. Ali Efendimiz'dir. Hem Mekke hem Medine. Böyle bir boyutu var. Başka bir özelliği daha var. Çok ilginçtir. Bu beni çok etkilemiştir. Hz. Peygamber aleyhisselamdan çok genç olmasına rağmen, 30 yaş Hz. Peygamber'de düşünün genç ama Hz. Peygamberimiz aziz kardeşlerim bunu Yemen valiliğine göndermiştir. Yemen vali olarak atamıştır. Yani o genç yaşına rağmen Hz. Peygamber aleyhisselam ondaki o dirayeti, hakimliğini hakimliğini görmüştür. Hz. Peygamber aleyhisselam onu ...oraya vali olarak göndermiştir. Hatta ilginç bir şey olmuştur. Olan şey de şu. Peygamberimiz üç kere mi hac yaptı, beş kere mi? Bir kere. Bir, bir, bir kere hocam. Bir kere. Hazreti Peygamberin hacinde olan şey şu. Tabi Hazreti Ali'ye de haber ediyor. Ömer dinliyor musun? Dinliyorum hocam. Ne bahsediyorum. Hazreti Ali'den tabi ki. Haber ediyor Hazreti Peygamber hacca gideceğiz diye. Şöyle dalgın bakıyorsun da o yüzden bir boşluğunu yakalayabilir miyim diye yaptım ama. Hocam o sizin anlattıklarınızı tehayyül ediyor. Evet. O, kafasında <gülüyor> canlandırıyor. Biraz değişik bakıyor, da evet. Mahcup edeyim dedim ama biz mahcup olduk. Neyse. Hocam o, hocam o döneme gitmek lazım dediniz ya ha. diğer bölümlerde. Evet. Önceki bölümlerde oraya gitmek lazım orayı anlamak için. Ömer de sanırım oraya gitmişti herhalde. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye haber ediyor. Biz hacca gideceğiz diyor. Sen de gel diyor oradan ta Yemen'den Mekke'ye bir kısmı Hazreti Peygamber olmak üzere kesilmek üzere kurbanlıklar getiriyor Hazreti Ali. Düşünebiliyor bir canlandır gözünde Ömer, Faruk madem gittin o döneme Yemen'den bir canlandır gözünde. Yemen'den develeri falan önüne katıyorsun Mekke'ye geliyorsun ya. Şimdi tam bilemiyorum kaç kilometre ama Medine ile sana Yemen'in başkentini onu biliyorum. 1463 kilometre Hayır öyle Yok, değil Yok, 1463 kilometre Şimdi Mekke ile Medine arasında 435 kilometre Birazını düzsek düşsek nereden baksan yine 1400 kilometre Hani biraz aşağı düşüyor Mekke Nereden baksan yine bir 1200 falan veya 1000 En az 1000 Herkes baksın hocam. Herkes baksın. Evet sayın seyirciler siz de bakın. En az 1000 kilometre düşünebiliyor musun? Develeri önüne katıp geliyorsun. Tabi burada Hz. Peygamber aleyhisselamın bu genç delikanlı diyelim, bu genç delikanlıyı takdir etmesi, ondan bu işi başarabilecek kabiliyetli olduğunu görmesi bizim açımızdan son derece önemlidir. Tabi bir de şunu söyleyeyim, ifade edeyim. Hz. Peygamber aleyhisselam vefat ettiğinde yıkanmasını kimlere vasiyet ediyor? Hz. Ali, Hz. Abbas ve onların çocuklarını arkadaşlar bir de Üsame bin Zeyd'e Hz. Peygamber aleyhisselam vasiyet ediyor. Onlar peygamberimizin cesedini, mübarek cesetlerini, bedenlerini yıkıyorlar. Böyle bir durum söz konusudur. Şimdi bakın hakim dedik ya. Bu hakimliği ile ilgili bir iki bir şey daha demem lazım. Bizim şimdi uyguladığımız tatbik ettiğimiz hicri takvim var ya biz kaç tane şu anda hicri bakayım haberimiz 1443. Var. Bravo. Biz 1443'teyiz. Arkadaşlar hicri takvim uygulaması Hz. Ömer zamanında başlamıştır. Ama bu tavsiyi Hz. Ali yapmıştır. Hz. Ali demiştir ki bizim Müslümanların Mekke'de Medine hicretini biz tarih başlangıcı bizim de kendi tarihimiz olsun demiştir. Ve Hazreti Ömer de bunu tasvip etmiştir arkadaşlar. İlk hicri takvim uygulaması bu şekilde başlamıştır. Bu neyi gösteriyor? Hep bu, bu yazdığım şeyi gösteriyor esasında. Yani şunu dersek esasında biraz mübalağa yapmış olmayız. Sanki bu tanımlama Hazreti Ali'yi yani kuşatan, en güzel kuşatan ifade gibi oldu. Yani söz bana ait olmakla birlikte <gülüyor> öyle gibi oldu hakimlik tarafı. Bir de ilginç olan şey var değerli arkadaşlar. Onun bu hikmet boyutunu yine öne çıkarması açısından Hazreti Ali Ömer efendimiz şehit edildikten sonra yani bıçaklandıktan sonra yerine seçilecek halife komisyonunda görevlendirdiği insanlardan bir tanesi de Hazreti, Hazreti. Ali efendimizdir. Abdurrahman bin Af işte görüşüyor herkesle. sonunda Hazreti Osman'la karar kılıyor. Hazreti Ali de orada büyük bir hakimlik gösteriyor yine. Hazreti Osman efendimize beyat ediyor arkadaşlar. Beyat ediyor, itiraz etmiyor bu çok önemli. Hz. Ali'yi istismar edenlerin mutlaka bu yönünü de düşünmeleri lazım. Hz. Ali demiyor ki, hak benim. Hz. Ali o hakkı benimdir demiyor, sen Hz. Ali adına konuşuyorsun. Ve ümmet arasında sıkıntı, problem çıkarıyorsun, bu hoş bir şey değil. Başka yaptığı bir şey daha var, onu da mutlaka söylemem lazım. Hatırlarsınız Hz. Osman efendimizin Medine'si Mısır'dan gelen isyancı grup tarafından baskını uğradı. Hazreti Osman evini kuşattı bunlar. Hazreti Ali orada büyük bir fedakarlık yaptı ya. Esvert, Safa ne yaptı? Safa Efendi Hazretleri ne yaptı? Hocam <gülüyor> estağfurullah. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i, Hüseyin Hazreti evet. Osman'ı korumak üzere vazifelendirdi. Yani oğullarını, evet. hayatta olan iki oğlunu korumak üzere. Kapısına gönderdi evet. Hazreti Ali ama Hazreti Osman hocam nazik kibar bir insan, ne kadar düşünceli bir insan diyor ki benim yüzümden diyor ben Müslümanların kanın dökülmesini istemem. Burada bir arbede yaşanabilir. Lütfen sen diyor çocuklarını evine çağır diyor. Geri gönderiyor Hazreti Osman. ikisini yaptığı da çok büyük bir şey ya. Yani ikisi de esasında Müslüman'ın kanının heder olmamasını istiyor. Hazreti Osman Efendimiz sonradan bu şekilde çocukları geri gönderiyor arkadaşlar. Tabi Hazreti Osman şehit edilince İslam ümmeti ilk kez büyük bir felaketle, fitneyle karşı karşıya kalıyor maalesef. Hazreti Osman şehit edilince bu sefer ne oluyor? Şam valisi olan Hazreti Muaviye yeğeni Hazreti Osman'ın kanını talep ediyor. Hazreti Ayşe Validemiz de o da bu karmaşada bu yaşananlardan dolayı Hazreti Ali Efendimiz'in dirayet gösteremediğini söyleyerek Müslümanlar ilk kez arkadaşlar karşı karşıya geliyorlar. İlk kez karşı karşıya geliyorlar. Biri Cemel, ikincisi sıfın. sıfın. savaşlarında Müslümanlar karşı karşıya geliyorlar. Sonra Sıfın savaşında sul sağlanıyor bildiğiniz gibi ama bu sul Hazreti Ali'nde sonunu getiriyor esasında. Şöyle bildiğiniz gibi sur sağlanınca bizim daha sonra da harici diye isimlendirmiş olduğumuz bu grup arkadaşlar. Hazreti Ali'den ayrılıyorlar. Hazreti Ali'yi tekfir ediyorlar ve bunlardan bir tanesi de Abdurrahman bir mulcam adlı bir kimsede Hazreti Ali'yi şey. camide maalesef kalleşçe korkakça şehit ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar Hazreti Ali'nin hilafet dönemi, dönemi öyle çok uzun değil. Dört yıl 9 ay Hz. Ali Efendimiz, kısa yani. 4 yıl 9 ay. Ben şuna çok üzülüyorum arkadaşlar, Hz. Ali'nin bu yazdık ya bu sıfatı. Yani Hz. Ali Efendimiz mesela bu yönü biraz daha fazla yaşamış olsaydı tabi takdir yani Hz. Ali bu ümmete çok büyük bir ufuk açacağı düşüncesindeyim ben. Yani çok düşünen bir kafası var Hz. Ali'nin sözlerine baktığınız zaman Sözlerin altı böyle hep hikmetle doldur. Yani sıradan bir insanın yapacağı güzel sözler, ifade edeceği kelam değil. Dolayısıyla böyle güzel bir boyutu var Hazreti Ali'nin ama 4 yıl 9 ay maalesef bu şekilde vefat etmiştir. Biri bir şey mi diyor? Heh. Hocam şimdi o dönemlerde şey var, bu künyelendirme olayı var. Benim bildiğim kadarıyla bu ilk çocuktan dolayı oluyordu. Doğru. Ee, ama Hz. Ali, Hz. Ali'ye Ebu Turab denilmiş. Bunun sebebi nedir? Yani toprağın babası gibi değişik bir şey duruyor. No. Ne, ne? Ne? Niye? Bir şey mi sordum sana? Yok. Yani buraya geldiğinde sanki bana bir şey soracakmış gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Silahımı çekeyim diyorsun. Evet. Yani, Ömer Faruk iyi dinle burayı. Şimdi Hz. Ali gibi diğer bütün herkesin değerli arkadaşlar Hz. Peygamberin de künyesi var. Değil mi? Var Ebu'l, mı? Kasım. Ebul Kasım. Ebu'l Kasım. Hz. Ali'nin de künyesi var. Tabi bunların verilme sebepleri var. Çocukla ilgili olabiliyor. Başka şeyden dolayı da verilebiliyor. Hz. Ali bir gün evinde ufak bir tartışma yaşıyor. Her evde olan haller gibi. Tuzu biberi. Sonra Hz. Ali gidiyor camiye, şey dışarıda bir yere uzanıyor. Orada kafasını dinliyor. Hz. Peygamber ha sen bu arada eve geliyor. Hz. Fatıma'ya diyor ki nerede bizim damat? Bir şey soracak, bir şey görüşecek. Hz. Fatıma validemiz de diyor ki evde bir ufak tartışma yaşadık o gitti diyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber tabi çok seviyor Hz. Ali'yi. Yani kendi oğlu gibi görüyor. Zaten yanında büyütmüş, 5 yaşından itibaren. Onu arıyor, bir gidiyor, buluyor ki Hz. Peygamber böyle toprağa uzanmış arkadaşlar. toprağın üzerine böyle bulanmış, biraz topraklanmış yani. Biraz da dönmüş toprakta hemen hemen her tarafı topraklanmış. Hz. Peygamber ona geliyor o halini görünce, toprağa bulanmış. Ak diyor Hz. Peygamber. Türkçe'de bir ifade var esasında, bunu ben nasıl tercüme ederim diye düşündüm düşündüm. Şöyle bir ifade buldum ama kelimenin bir tanesi İngilizce bay toprak, uygun olur mu acaba bay toprak yani toprağa bulanmış. Böyle deyince biraz uzun onu, oluyor, bay toprak toprağa bulanmış yani toprak olmuş adam. Bay'i alana kadar Ebu'yu Arapça'dan alalım, Turab'ı zaten biz medeniyetimizde kullanıyorduk Ebu Turab demeye devam edelim. Devam edelim, evet yani ama kelime anlam itibariyle toprağa bulanmış, topraklı insan kalk diyor Hz. Peygamber aleyhisselam Tabi Hz. Peygamber, Hz. ona böyle Ebu Turab diye hitap edince, bu hoş bir ifade esasında. Bu Hz. Ali'nin künyesi oluyor. Hz. Ali'nin bir ikinci künyesi daha var arkadaşlar. Hz. Ali hayatı boyunca hiçbir zaman putlara tapmamış olan bir insan olduğu için biz ne yapıyoruz? Onu anarken Allah veche diyoruz. Onu anarken, künye değil de bu, onu dua ifadesi olarak almış olduğumuz bir ifadedir bu. Kerremallahu veche ne demek? Allah yüzün ak etsin, nurlandırsın, pah etsin anlamında. Bu şu anlama geliyor, Hz. Ali'nin yüzü hiçbir zaman putlar önünde eğilmemiş, secdeye gitmemiş, yüzü tertemiz kalmış olan bir insandır. Onu yad etmek için Hz. Ali ile ilgili bizim kullanmış olduğumuz ikinci dua ifadesi budur, kıymetli arkadaşlar. Ben de bir Buyur soru siz sorabilirim size. hocam. Buyur. Hocam, Hz. Ali için hakim dedik, yani hakim işte hikmetli kişi, yönetebilen kişi, benim anladığım öyle birisi. Şimdi <gülüyor> hep bir şey bir sıkıntısı var işte, her zaman Hz. Ali'nin hakkıydı da sanki, bir gasp edilmiş gibi. Evet, böyle bir algı var. Ee, Hz. Ali'nde de Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'e karşı bir kalb kalbinin kırıklığı olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Öncelikle Hasan şunu söyleyeyim. Bir kere Hz. Ali benim halifelik hakkımı aldınız diye bir iddiası hiçbir yerde söz konusu değil. Böyle bir şey dememiş. Ben az önce dedim ki Hz. Ömer Efendimiz halife bırakınca 6 kişi Hz. Osman Abdurrahman bin Avf tarafından seçilince Hz. Ali de ona ne yapmıştır? Beyat etmiştir. Yani Şöyle bir şey yok Aziz kardeşim bak. Hazreti Ebubekir halife seçildi, Hazreti Ali geldi benim hakkımdı, gasp ettin. Hazreti peşinden Hazreti Ömer seçildi geldi, o gasp etti sen de gasp ettin. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Ancak Hazreti Ebubekir'e halife seçince bir kalp kırıklığı oluyor. Kalp kırıklığının sebebi de şu. Az önce ifade ettiğim gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselam vasiyeti üzerine Abbas'ın oğullarla birlikte bir de Üsame ile birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek bedenini işte Yıkıyorlar, tekfin ediyorlar vesaire. O arada da karmaşa olunca toplum içerisinde halife bir an önce seçelim de devletin başı belli olsun diye bir çaba içerisine giriliyor. Olan biten şey budur. Esasında burada sen bir şey var. Hz. Ali ile Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'i de esasında takdir etmemiz lazım. Hz. Ali'nin yaptığı da doğrudur. Diğerlerinin yaptığı da doğru. Çünkü Hz. Ali, Peygamber aleyhisselamın vasiyetini yerine getiriyor. Yani benim tekfin işlerim siz yapacaksınız. Ama diğer taraftan da devlet başsız kalınca Düşünebiliyor musunuz? Başsız kalınca bütün kabileler ayak kaldırdığını ki isyanlar oluyor bildiğiniz gibi. Bunu bir an önce baskılamak için, sükuneti sağlamak için ikisi önderlik yapmak suretiyle bir an önce baş seçilsin, gerisi kolay. ikisini yaklaşımı da esas hepsini yaptıklar da hikmette. Ama sonuçta Hz. Ali Efendimiz'in dediği şey şu, yani demeye çalıştığı şey, biz de bu toplumda yani söz sahibi olan işte saygın bir insanız. Biz burada cenazeye işlerle meşru olurken siz bu şekilde yaptınız bu uygun olmadı diyerek bir kalp kırıklığı olmuştur. Hatta Hazreti Fatıma validemizin de altı ay yaşamıştır peygamberimizden sonra küs gittiğini bizim, bizim bütün kaynaklarımız ifade etmektedir arkadaşlar. Tamam böyle bir durum söz konusudur. Hatta Hazreti Ali ilk üç halife zamanında kenara çekildiğinden dolayı idari bir görev de almıyor Hazreti Ali. Sen mi sormuştun ona diyorum sormuş. da boşa dönüyorum ona. Evet Hazreti Ali bu üç halife döneminde idare bir görev almamıştır bir tane hariç. Bu da esasında sorun olmadığını gösteriyor. Hazreti Ömer hatırlayın arkadaşlar Mısır fethedildikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz bir arkadaşlar gezi yapıyor. Geziye çıkıyor. Hatırlıyor musunuz? Nereye gittiğini hatırlıyor musunuz? Hazreti şeyin Hazreti Ömer'in Suriye ve Filistin'e gittiğini hatırlıyor musunuz? Çok güzeldir onun hikayesi ama tabi dersimiz geniş olduğu için Hazreti Ömer'e geçmek istemiyorum. Hazreti Ömer Efendi bir Suriye Filistin gezisi yapıyor arkadaşlar. Hatta Kudüs'e gidiyor, oradaki kilisede işte namaz vakti giriyor. Papaz diyor ki ona hızlı anlatıyorum efendim burada namaz kılabilirsiniz diyor Hz. Ömer olmaz diyor. Ben diyor burada namaz kılarsam sizin kilisenizi camiye çevirir benden sonraki Müslümanlar. Hz. Ömer büyük adam ya. Bunu nasıl biz unuttuk Hz. Ömer programında evet. Sonra Hz. Ömer Efendimiz kilisenin hemen karşısındaki boş alanda namaz kılıyor ve Müslümanlar oraya Ömer Mescidi'ni inşa ediyorlar. <gülüyor> Ömer Mescidi var orada. Hz. Ömer'in büyüklüğünü buradan anlayabilirsiniz ama bizim konumuzla ilgili söyleyeceğim şey şu, Hz. Ali, Hz. Ömer'in bu Suriye-Filistin gezilerini çıkıyor ya Hz. Ömer, orada işte askeri vali olarak Medine ve devlete idare etme görevini Hz. Ali'ye bırakıyor. Bu da esasında bir göstergedir. Nedir? Hz. Ali'nin birilerini iddia ettiği gibi devlet başkanlığı benimdi vesaire o anlamda bir probleminin olmadığını bizlere göstermesi aslında son derece manidardır değerli arkadaşlarım. Şimdi Hz. Ali'nin ilmi yönüyle ilgili bizim ele almış olduğumuz hadisle ilgili yönünü anlatmak noktasında da bazı şeyler dile getirmem gerekebilir arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hz. Osman gibi Hz. Ali Efendimiz de hafız. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bilen bir insan. Özellikle hadis ve fıkıh alanında yani hadislerin yorumlanması ve ibadetlerin nasıl yapılacağı, nasıl eda edileceği noktasında kendi yaşamış olduğu dönemde de herkesin ittiba ettiği itibar etmiş olduğu bir insandır. Çok ilginçtir. Hz. Ebu Bekir Efendimiz ile Hz. Ömer Efendimiz arkadaşlar fıkhi meselelerde, hukuki meselelerde tıkandıkları zaman istişare ettikleri, fikrini aldıkları ilk insan Hz. Ali'dir. Hakim olan Hz. Ali'dir arkadaşlar. Böyle bir özelliği var Hz. Ali'nin. Hatta Hz. Ömer'in e şöyle bir güzel sözü var diyor ki içimizde diyor bu sahabe içerisinde en böyle isabetli karar veren insan Ali'dir diyor. Yani onu o hikmetli boyutunu Hazreti Ömer efendimiz de takdir etmiş oluyor arkadaşlar. Rivayet etmiş olduğu hadisler de böyle çoğu fıkılla ilgili olan hadislerdir. Ama başka bir özelliği daha var bu rivayetler bağlamında, onu da söyleyeyim. Kıymetli seyirciler, Hazreti Peygamber'in şemaili diyoruz ya neyi kastediyoruz? Şemaili şerefi. Fiziki özellikleri fiziki. Hazreti Peygamberin selamın safanı dediğinde ona katıyorlar bizim bilginler hılkı diyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hılkı ve hulkı, ahlaki ve yaratılı sıfatları. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu zahiri görünüm nasıldı? Bunu bize en güzel anlatan Hazreti Ali'dir. Dolayısıyla bizim Şemail kitapları Hazreti Ali'den gelen bu rivayeti baş yapmışlardır. Aziz seyirci'de evinizde duvarlarınızı süsleyen varsa şayet Şemail-i Şerif Hazreti Peygamber'in bu nasıl göründüğünü mazarını anlatan bu Arapça ibareyi, o rivayeti eğer evinizi süslüyorsa o rivayetin sahibi kimdir? Hazreti Ali Efendimiz'dir. Böyle güzel bir yönü vardır Hazreti Ali'nin. Diğer sahabelerinde arkadaşlar dedim ya az önce Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer ona müracaat ederlerdi. Hazreti Ayşe Validemiz de mesela kendisine bir soru soruluyor. Diyorlar ki bu mesler biz nasıl yapacağız? ya Mesler üzerine mes olayı nasıl oluyor? Hazreti Ayşe Validemizin dediği cevap şudur. Peygamber aleyhisselamla birlikte ben yolculuklara çıkmıyordum diyor. Yolculuklara çıkan genelde Hazreti Ali gibi, insanlardı, Ali gibi insanlardır diyor. Siz bu meseleyi gidin Ali'ye sorun. Çünkü mesli nerede giyiyorlardı? Yolculuklarda giydikleri için. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu da insanların onun bilgisine müracaat ettiklerini o ve fazla maluma sahibi olduğunu herkesin benimseyip kabul ettiğini göstermesi aslında son derece önemlidir. Ama Hazreti Ali'nin yaptığı bir şey daha var. Onu da mutlaka demem lazım. Hazreti Ali Efendimiz insanları Allah'ın kitabına yönlendiriyor idi. İnsanları Allah'ın kitabına yönlendiriyor idi arkadaşlar. İnsanlara gelin benim işte bu Kur'an ile ilgili bilgimden istifade etmek için bana sorular sorun diye teşvik ederdi. Aklınıza takılan bir şey var mı derdi Hazreti Ali. İsterdi ki İslam'ı yeni öğrenme veyahut da daha önceden Müslüman olmuş olmakla birlikte birikim az olan insanların malumatların artması için Hazreti Ali Efendimiz Kur'an mihverli olarak insanlarla beraber müzakere, müşaherede bulunmayı insanlara sürekli tavsiye eden bir insan idi. Arkadaşlar bakın çok hoş bir şey daha diyeceğim bu hakim sıfatı ile ilgili olarak Hazreti Ali'nin Hazreti Ali Hz. Peygamber Aleyhisselam dedim ya vali olarak gönderdi Yemen'e giderken soruyor Hz. Peygamber Ya Rasulullah diyor yani ben nasıl orada yapacağım nasıl edeceğim böyle alalade bir valilik mi yapayım? Nasıl yapayım valiliği? Peygamber aleyhisselam ona bir ufuk açıyor arkadaşlar. Diyor ki, gören görmeyen gibi değildir diyor. Gören görmeyen gibi değildir. Dolayısıyla karşılaşmış olduğun meselelerde kendin yeni cevaplar verebilirsin diyor Hazreti Peygamber. Tabi burada Hazreti Ali'ye olan itimadını görüyoruz esasında. Biliyor ki Hazreti Ali sıfata sahip olan bir insandır. Doğru bir şekilde karar verecektir. Hazreti Ali'nin ne yapmıştır? Ufkun Hazreti Peygamber aleyhisselam. Açmıştır arkadaşlar. Son Hazreti Ali insanlara tabi hadislerle de meşgul olunma noktasında tavsiyeleri var. Ama demiş olduğu şey şudur. Diyor ki bir hadis rivayet edildiğinde size bir hadis rivayet edildiğinde şunu aklınıza tutun diyor. Ölçü veriyor Hazreti Ali çok hoş bir ölçüdür. Size diyor Hazreti Peygamberden bir hadis rivayet edilirse şunu zihninizden sakın çıkarmayın diyor. Nedir o? Resulullah'ın hadisleri bir kere insanı hidayete götürür. Yani bir hadis duydun ölçüyü veriyorum sana. Resulullah'ın hadisi insanı hidayete doğru yola götürür. Bir, iki, muhtevası dinle gayet uyumludur, mütenasiptir. Yani seni tırmalayacak, böyle rahatsız edecek bir şey demez aleyhissalatü vesselam. Üç, üçüncü özellikle insanı takvaya sevk eder diyor. Daha fazla mutlaki olmaya sevk eder. Dolayısıyla size Hz. Peygamber aleyhisselamdan bir hadis rivayet edildiği zaman bu söz niye önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Bu söz şundan dolayı, Hazreti Osman'ın şehadetiyle birlikte fitne her tarafı kaplayınca, herkes kendi yolunu tutunca, herkes hadisler uydurmaya, bir takım yalan yanlış şeyler söylemeye başlayınca Hazreti Ali kriteri koyuyor hocam. Kriteri koyması yine bunun tecellisi biliyor musunuz? Hakim sıfatının Hazreti Ali'nin tecellisidir. Sonra bir son sözü daha var, onu da demem lazım. Bu da yine o sözü teyit ediyor. Arkadaşlar diyor ki, arkadaşlar İleride gidenin, i̇leride gidenin, ileri gidenin geri gelebileceği, geri kalanın sana yetişebileceği bir yerde ol. Şu sözün güzelliğine bakar mısın ya? İleri gidenin geri gelip sana gelebileceği, arkada kalanın da sana yetişebileceği bir yerde ol. Nedir burada kastetti? Orta doğum. Hümmeten Vasat ol. Aşırı ne ifrata git ne de tefritte kal. Bir de son onun şu dinimizle ilgili yaklaşımını yansıtmak açısından güzel bir sözü var diyor ki levkane dinu bir lekanes levkane dinu bir lekanel mesu tahtil kademeyin diyor Çok hoş bir söz. Diyor ki hazret Ali. Bu din, bu ibadetler diyor la olacak olsaydı diyor. O zaman diyor biz bu mesleri altı altına yapmamız lazımdı. Ne yapıyoruz biz üstüne sürüyoruz değil mi? Dolayısıyla sen şimdi akşamın farzını üç mü beş mi niye böyle? İşte sabah niye öyle? Veyahut da Zekat miktarları 40'tan sonra ikinci aşama 120'dir. Niye bunlar da bu şekilde? Bu ibadetleri Hazreti Peygamber Aleyhisselam bize nasıl bıraktıysa bunlarla asla oynamayacağız diyor. Oynamaması gerekir. Dolayısıyla bizim ölçümüz Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın bize bırakmış olduğu mirastır diyor Hazreti Ali. Buyur. Hocam şimdi sahir derslerde de dediniz ki sahabenin bazısı e, Efendimiz'den duyduğu hadisi Doğrudan semi ayna veya yani herhangi bir hikmetini sorgulamadan Hı. yapmıştır. Şimdi burada da ibadetlerle alakalı Hazreti Ali'den bu minvalde bir şey söylediniz. Peki hakim sıfatından biz Hazreti Ali'nin aslında peşine düştüğünü kendisine gelen rivayetleri de didik didik ettiğini biliyoruz. Tamam. Bununla alakalı ne diyebiliriz? Ya bu ikisinin. Şimdi hatırlarsın e, Rifai biz daha önce ele almış olduğumuz üç büyük sahibi Hazreti Bekir, Ömer, Osman. Bunlarla ilgili biz bir şey demiştik. Demiştik ki bunlar, bu üç sahabe, bu büyük sahabe rivayetlerin arka planında anlamaya Hz. Peygamber aleyhisselamın orada neyi kastedmiş olduğunu yakalamaya çalışan insanlardı. Evet. Hz. Ali'de de bunu görüyoruz. Çok ilginç bir örnek vereyim ben size. Ebu Hureyle bir rivayet naklediyor. Diyor ki Hz. Peygamber aleyhisselamdan bir insan diyor ayakta su içen bir insan karnında ne olduğunu bilseydi onu kusardı diyor. Yani böyle bir hadisi rivahat edince Hz. Ali bunu duyar duymaz arkadaşlar. Hemen bardağı kapıyor ayakta su içiyor. Şimdi buradaki bakın bizim anlamamız gereken şey şudur. Hz. Peygamber aleyhisselam acaba şunu mu kastetti yani ayakta su içtin, karnında ne olduğunu bilseydin elini sok bir insan nasıl kusabilir? Parmak, şey, atarak, bu parmak atarak kendini zorlayarak kusardı şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam orada kasetti. Diyelim ki sen ayakta su içtin. Kendini zorlayarak kendi fıtratına, tabiatına, sağlığına baskı yaparak kusmak mıdır? Hazreti Peygamber Bunun zararlı oldu. Hz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam istediği nedir? Ayakta içmeyin. Bunu en ağır bir şekilde Hazreti Peygamber Aleyhisselam sakındırmaya çalışıyor. Ama Hazreti Ali'nin işte bu hakim sıfatı burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hemen bardağı alıyor ayakta içiyor. Burada demek istediği neyi? O da biliyor Hazreti Peygamber oturarak su içtiğini. Bütün sahabe biliyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam ayakta içilmesinden de çok hoşlanmadığını o da biliyor. Ama buna rağmen Ebu Ureyre'nin bu hadisi rivayet ederek bu şekilde kussun demeye getirmesini sindiremiyor içerisine. Doğrusun insanlara göstermek için Hz. Peygamber aleyhisselamın muradının ne olduğunu daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ne yapıyor? Ayakta kendisi su içiyor. Bu esasında rifai, onun bu senin sormuş olduğun e, hikmet boyutunu bize yansıtması açısından çok önemlidir. Şimdi peki bizim hadis rivayeti aslında hadisteki yeri aslında Hz. Ali ne ifade eder, buna bakacak olursak arkadaşlar, bizim temel kitaplarda Hz. Ali'den rivayet edilen hadislerin sayısı 586'dır. Hz. Ali'den rivayet edilen hadislerin sayısı 586'dır. Tabi bu temel kitaplardaki, diğer kitaplarda sayılacak olsa bu sayının artabileceğini söylememiz mümkün. Tabi Hz. Ali'nin, arkadaşlar şöyle bir, ne diyelim, Diğer bazı insanlara göre şöyle bir şanssızlığı oldu diyelim. Biz buna şanssızlık diyelim isterseniz. Hazreti Peygamberden sonra 4. halife olarak seçini Hazreti Ali çok huzur yüzü görmedi ya. Yani huzur yüzü görmeyince o karmaşa olunca hani ben şöyle bir hadis meclisi yapayım insanlar hadisleri aktarayım anlamında o müthiş müthiş peygamber evet. etrafında geçmiş düşünsene 5 yaşından itibaren peygamber yanında olan bu insan o birikimini yani sağlıklı bir ortam sağlanamadığı için maalesef aktarma imkanı bulamamıştır. Bir de tabi Hz. Peygamber aleyhisselamdan sonra 11'de vefat etti Peygamberimiz. 40 yılda Hz. Ali vefat ediyor. 40 yılda vefat edince bir de bu karmaşayla uğraşınca diğer genç sahabilere göre daha fazla yaşamamış oluyor. Evet. Şeyi edildiği için. Mesela Hz. Ebu Hureyre, Hz. Ayşe Validemiz kırk yıl yaşamışlar Peygamberimizden sonra. Dolayısıyla bu onlara ne yapmıştır? Daha fazla hadis rivayet etme, insanlarla haşır neşir olma imkanı vermiştir. Hz. Ali Efendimiz'in böyle bir, bunu şanssızlık mı, artık ne diyelim kader bu şekilde tecelli etmiş, takdiri ilahi bu şekilde güzel söyledin. Ama buna rağmen Hz. Ali Efendimiz'in bir sayfası var. Aziz kardeşlerim, Hz. Aleyhisselam'ın bazı buyruklarını not etmiş, buna sayfeti Ali bin Ebi Talip deniyor. Hz. Ali'nin sayfası yani. Bu sayfada tutmuş olduğu Aziz Peygamber Aleyhisselam'dan notlar var, hadisler yani. O da nedir? Diyetlere dair. Yani bir insanı öldürünce onun cezası nedir? Bununla ilgili hükümler Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan duyup kay kaydetmiştir. Bir Müslüman bir e, kafir zümrenin eline düşerse onlardan, onların elinden bunu nasıl kurtaracağız? Bunun yollarıyla ilgili olarak. Bunun yanında da Medine şehrinin sınırları nedir? Harem bölgesi diyoruz biz buna. Bunların hususuna Hz Peygamber Aleyhisselam'dan gelen hadisleri böyle küçük bir minik yani, minik bir Risale'de Hz. Ali yazmıştır, bir araya getirmiştir. Hocam, bu bir gösteregedir, söz vereceğim sana. Yani Rifai, Hz. Ali'nin bu sayfası, bu ufku, bu hakimlik tarafı, yani takdir böyle gerçekleşmiş, biraz da mesela ne bileyim, yaşamış olsaydı elbette ki çok farklı bir katkısı olurdu Hz. Ali'nin İslam ümmetine. Buyur. Hz. Ali Efendimiz'in hadis rivayet ederken çok titiz davrandı. Başkalarının hadis rivayet ederken de onları çok sık uyardığı hususunda bir sürü rivayet var hocam. Evet. Yani neden bu Hz. Ali'nin bu şekilde insanları uyarmasıyla ilgili bir sürü rivayet var? Arkadaşlar şimdi karmaşa dönemi başlayınca Hz. Osman'ın şehadeti kaçtı hatırlayalım? 35. 35. Şimdi Hz. Ali de 40'ta vefat etti. Şimdi o 5 yıllık süreç hakikaten ya karmaşa dönemi arkadaşlar. ya Yani böyle bir huzurun olduğunu söylememiz mümkün değil. Hz. Ali de değerli arkadaşlar, bu karmaşı döneminde sürekli insanları bu usta uyardığını görüyoruz. Görüyor çünkü. Hani insanlar farklı farklı yollar tutmaya, bir kısmı Hz. Osman'ın kanını talep ediyor, bir kısmı Hz. Ali ile ilgili beklentiler var, öteki taraftan başkalarının başka beklentileri var. Böyle bir karmaşı içerisinde birileri Hz. Peygamber adına hadisler uydurarak, Peygamber Aleyhisselam'ı kendi fikirleri, kabulleri doğrultusunda istismar etmelerinden çekindiği için Hz. Ali, sürekli bu hususta az kardeşlerim, ümmeti, müslümanları uyarmıştır. Dikkat etmelerini istemiştir. Hatta kendisinde şöyle bir sözü var. Diyor ki ben diyor Resulullah aleyhisselamdan bir hadis rivayet ettiğimde onun adına yalan uydurmam diyor. Diyelim ki bir hadis rivayet ettim size. Ben diyor onun adına diyor hadis uyduracağıma diyor gökten yere çakılmayı tercih ederim diyor. Şimdi yalnız bu sözü anlamak için bak Abdülbaki şöyle düşünün bunu ümmete konuşuyor, karşısındaki kitlelere konuşuyor. Bakın diyor ben Peygamberin yanında büyümüş olan bir insanım. Buna rağmen diyor ben peygamber adına bir şey uyduracağım ama gökten yere düşeyim daha iyi diyor. Çünkü hocam o yaşa gelene kadar mümin. Gökten yere çakılsa mümin olarak ölecek. Ama Efendimiz kendi altına hadis uyduranlar için ne diyor? Cehennemdeki yerini hazırlasın. Yani o onun idrakine varmış. Kesinlikle. Ama diyor savaş durumunda diyor insan karşıdaki düşmanın sözlerini çarpıtabilir diyor. Sonuçta diyor biz savaş durumundayız. Buna bir şey demiyorum diyor ama... Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a geldiği zaman böyle bir durum söz konusu. Ve burada şunu söyleyeyim senin sözün Rifai onu hatırlattı. Mesela bu Cemal ve Sıfın savaşları yaşanıyor arkadaşlar. Müslümanlar karşılıklı birbirlerine geliyorlar, savaşıyorlar. Ama bu savaş durumunda hiçbir taraf, arkadaşlar Hazreti Peygamber istismar etmiyor biliyor musunuz? Evet. İstismar etmiyor. Yani biz haklıyız, Hazreti Peygamber bizimle ilgili şöyle buyurdu diyerek Peygamber adına kimse hadis uydurmuyor. Buna da dikkat edelim. Yani birbirlerinin üzerine geliyorlar biliyorsunuz kanlı savaşları yaşanıyor iki savaş. Ama buna rağmen değerli seyirciler o iki güzide sahabe topluluğundan hiçbir tanesi Hz. Peygamberi kendi davalarına alet etmiyor. Koruyorlar bu çok önemlidir. Sahabe-i kiramı tanımamız, onları sevmemiz açısından. Hz. Ali tabi çok titiz olduğunu söyledim ya Hz. Ali daha sonra küfeye gidince asik kardeşleri bakıyor ki bir adam hadisler aktarıp duruyor millete kıssalar anlatıp duruyor diyor ki sen diyor Nasih mensuh diye bir şey var biliyor musun sen diyor bunu. Adam anlatıyor peygamberin hayatından uygulamalar. Sen diyor anlatıyorsun ama diyor nasih mensuh diye bir şey var. Yani Hz. Peygamberin önceki uygulaması, sonraki uygulama. Sen şimdi önceki uygulamasını anlatıyorsun. Resulullah böyle yaptı diyorsun. E bu insanlar sonraki uygulamayı bilmiyorlar. Sen peygamberin önceki uygulamasını millete, ümmete din diye anlatıyorsun. Sonra bu karmaşa olacak. Biliyor musun sen diyor? Adam diyor ki ben öyle nesih'ten, nasih mensuh'tan anlamam. Benim bilgim yok diyor. O zaman diyorsun sen hem kendin helak ediyorsun diyor hem de milleti helak ediyorsun diyor. Yeterli olmadığın, sahip olmadığın bilgi alanda konuşmayacaksın diyor Hazreti Ali gerekli uyarıyı kendisine yapıyor arkadaşlar. Tedbir alıyor tabii Hazreti Ali valdem. Efendimiz. Hazreti Ali kıymetli arkadaşlar tedbirler de alıyor kendisi devlet başkanı olması hasebiyle. yemin ettiriyor bazen Hazreti Ali. Güvenemiyorsa mesela Tereddüt ediyorsa acaba doğru mu nakletti, eksik mi nakletti, böyle bir tereddüt içerisine girerse arkadaşlar yemin ettiriyor. Bazen de Hz. Ali şahit istiyor böyle durumları e söz konusu. Bir de tavsiyesi var, diyor ki insanların bildiği, anlayabileceği hadisleri onlara aktarın diyor. Kafaların kaldırmayacağı hadisleri insanlar aktarıp diyor milleti dinden imandan soğutmayın diyor. Bu da Hz. Ali'nin bu özelliğini yansıtır. Niye bu özelliğini yansıtır? Çünkü Hz. Ali zamanında arkadaşlar Hz. Osman şehadetinden sonra özellikle artık ümmet karma karışık olmuş. Yani Araplaşmaktan çıkmış, Arap olmaktan çıkmış ümmet. Dolayısıyla böyle karmaşa içerisinde ümmeti korumak adına Hz. Ali milletin anlayabileceği, kafasını, zekasını, bilgisini kaldırabileceği şeyleri onlara anlatın. Milleti dinden, imandan uzaklaştırıp karmaşa içerisinde asla sürüklemeyin diyor. Ama bunun yanında Medine'de özellikle tavsiye etmiş olduğu bir şey vardır Hazreti Ali'nin diyor ki Birbirinizi ziyaret edin ve Allah Rasulü'nün hadislerini aranızda müzakere edin ki kaybolup gitmesinler diyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu Hazreti Ali'nin esasında rivayetlere Allah Rasulü'ne gelen mirasa olan bağlılığını göstermesi aslında çok önemlidir. Eyüp dinliyor musun beni ya? Böyle bir baygın bakıyorsun da. Hocam, He? Evet. Yani gözlerin de kızardı ya. Evet. Benim evet, alerjim var da. Ondan Niye alerjim her... var? Bana mı? Yok hocam estağfurullah. Polen hocam. He? Dönemsel Poleni. olarak. Dönem... Buna polen mi var? Ee, dönemsel. Sokakta olarak... hocam. hocam olmuş olabilir. Dönemsel olarak oluyor hocam bu. Dönemsel olarak. Hangi dönemde? O tarihlerde şekil ee, yapmıyor. Maalesef e, küresel ısınmaya bağlı olarak oh. değişmeye başladı ama. <gülüyor> bahar döneminde oluyor normalde. Sonbahar Sonbaharda bitti ama hala devam ediyor. Hı. Hmm. İyi programda öksürük öksürük bir şey yapmadın. Evet. Bize bulaştırma da. <gülüyor> evet. Arkadaşlar en çok istismar edilen sahabidir aynı zamanda Hz. Ali. Özellikle Şii kardeşlerimiz Hz. Ali'yi böyle çok fazla istismar ediyorlar. Onu çok konuşturuyorlar söylemediği şeylere söylemek suretiyle ve en çok da şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki bahsederken Ömer'in yanına gelmeniz. Ömer'in mı zaten. E i̇şte gelmeniz. Evet. Çok dikkat çekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki Şii kardeşlerimiz Hz. Peygamber veda hacını yapıp bir tane hacı var zaten dönerken bütün ümmet toplandı. Hz. Ali yanına çıkardı, elini tuttu ve dedi ki: "Benden sonra vekiliniz, halifeniz bu." dedi. Daha sonra da bütün sahabe bunu gizledi. Örtbas ettiler peygamberin vasiyetini yediler, iç ettiler. Şimdi bu hakikaten hem Hz. Ali'ye bir tahkirdir. Hz. Ali'ye saygısızlıktır. Hem de Peygamber Aleyhisselam etrafında bulunan bu Müslümanlara da saygısızlıktır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in demediği bir şey de söyletiyorlar aslında biraz. Hayırdır. Bir de o oluyor. İşsiz yani, mi? Ha? Hazreti Ali kimseden çekinecek bir adam değil. Yani karşısına yüz binler dikilse hepsinin karşısına çıkar. Çok Yeter güzel. ki Resulullah onu orada söylemiş olsun yani. Söylemiş oluyor. Kendi hakkı olduğu için değil onu Resulullah söylediği için onların hakkı, oradan o hakkı alır yani öyle bir Evet kesinlikle. Hakkı. De değil. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Arkadaşlar takdir nasıl gerçekleşmişse hakikatte odur. Yani Hazreti Ebu Hz. Ömer, Osman, Hz. Ali, bu silsile neyse hakikati odur. Bir Hz. Ömer'i az kardeşlerim, bir Hz. Ömer'i siz öldürseniz, boğazını sıksanız, işkence yapsanız, siz ona Hz. Peygamber'in dediğini inkar et, farklı bir şey yap dedirtemezsiniz. Uymaz yani, bu uymaz. Hz. Ebu e de uymaz. Her şeyin İslam için feda etmiş olan malını, mülkünü, canını Hz. Osman'a da uymaz. Dolayısıyla Hazreti Ali efendimizi bu kadar istismar edip ümmeti bu derece derinlikte bölmek yeter yeter artık yani. Hakikaten yeter ya. Yani bu ümmetin Muhammed'in Müslümanların yeterince derdi var. Bunun üzerinden tarih boyunca yüzyıllardır devam eden bu derin ayrışmayı artık bir sonlandırmak lazım. Yani bu tarihte kalmış olsun. Artık bu Hz. Ali üzerinde ümmeti tefrikalara sürükleyip bu işlerin propagandası üzerinden İnsanlığı ayrıştırma hakikaten bu ümmete büyük bir felakettir ve zarardır. Bunu ifade etmek isteriz değerli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Yeter yani, yeter. Hakikaten olayın tadı tuzu kaçmış durumdan. Hz. Ali'nin aklına gelmeyen şeyleri, Hz. Ali'nin aklına vefatından sonra getiriyoruz. Yani Hz. Ali adına onu konuşturuyoruz, bir de ona iftiralar ediyoruz. Bakın ben size kesinlikle şunu söyleyeyim. Peygamber aleyhisselam adına uydurulan hadislerden daha fazla Hz. Ali adına söz uydurulmuştur. Kesin böyledir. Bakın üstteki Risalesi heh. var. Biliyoruz biz bunu. Baya bildiğimiz hadis külliyatı denilebilecek şeyler var Hz. Ali adına. Hz. Ali'nin hadisleri gibi. Hz. Ali'nin haberi olmayan şeyler. Yani bu derece bir insan istismar edilmesi tamam hepimizin başını tacı Hz. Ali zaten seviyoruz. Aramızda herhangi bir sorunumuz yok. Şiisiyle, sünnisiyle hiçbir İslam ümmeti arasında hiçbir fert arasında Hz. Ali baş yapmayan bir Allah'ın kulu göremezsiniz ama bunu Hz. Ali Efendimiz'i aradan geçmiş şu kadar yıl arkadaşlar hala ona olan sevgiyi sözle ümmet arasında bir tevrikaya dönüştürmek hakikaten bu ümmete hizmet değildir. Aklı selim sahibi olan Müslümanların birbirlerine ihtiyaçları olmuş olduğu bu dönemde böylesi bir zaman diliminde bunun üzerinden bu kadar ayrıştırmak hakikaten bunu Pişirip pişirip ümmetin önüne koymak son derece İslam ümmetine büyük bir düşmanlıkta zarardır. Biz insanlardan akıl sahibi olmalarını bekliyoruz. Evet, Hz. Ali Efendimizin farklı uygulamaları var aziz kardeşlerim. Düşmanımız olan yönetmenimiz Fahrettin Bey oradan işaret etti. Dedi ki, gıdım 10 dakika mı dedi? Bir şeyler dedi. Öyle dedi Bakmıyorum. Evet sen bak, senin ilgilen. 10 dakika zamanımız olduğunu söyledi Fahrettin Efendi. Fahrettin efendi kim biliyor musun? Evet. Hangi Fahrettin, Fahrettin kim? Efendim? Fahrettin deyince aklına ne geliyor? Yönetmenimiz. Fahrettin el er -Razi, razi geliyor hocam. Başka? Benim aklıma şey geldi, Fahrettin çöl aslanı Fahrettin. Geldi. Onu bekledim Kaptan. evet. Dolayısıyla mübarek bir isim almış yönetmenimiz, kendisini seviyoruz bu arada. Evet. Hazreti Ali efendimizin değerli arkadaşlar farklı uygulamalar var. Ben üç halifemizle ilgili demiştim ki onlar yüksek ufuk sahibi oldukları için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın niye o şekilde davrandığını iyi çözümlediklerinden dolayı bazı uygulamaların Peygamber Aleyhisselam dönemine göre değişkenlik arz ettiğini ifade etmişti. Mesela Hz. Ali Efendimiz içki cezasını 40'tan 80'e çıkarıyor. Diyor ki, Hz. Ali'nin yaklaşımı da çok ilginç. Diyor ki, içki insan, içen insan diyor bir kere sarhoş olur. Sarhoş olunca millete iftira etmeye başlar. İftira edenin cezası da 80 değnektir. Dolayısıyla içki içeri bundan sonra 80, 80 değnek Uygulu uyguluyor. Devam ettiriyor Yalnızca bunu. Yani. Tabi bunu da şunun için yapıyor. Toplum karmaşa haline geldiği için artık haram helal sınırlar çok fazla gözetilmediği için Hz. Ali böyle bir uygulama yapıyor. İkinci bir uygulaması da hatırlarsınız Değerli seyircilerimizle de, bizim programımızı seyredenler de hatırlayacaklardır. Develerle ilgili bir farklı uygulaması var. Peygamber Efendimiz er zamanında sahipsi olan develere Peygamber Efendimiz er elinizi sürmeyin diyordu. Onlar Allah'ı yedirir içirir, kanlarını doyururlar size onlara müdahil olmayın. Hazreti Osman zamanına gelince develer çoğalınca, böyle sahipsi develer çoğalınca Hazreti Osman Efendimiz yeni bir uygulama başlatıyor. Diyor ki bunları alalım, biz satalım. Paralarını Beytül Mal'a koyalım. Sahipleri geldiği zaman da onlara veririz ama böyle ortalıkta gezinin milletin başına sıkıntı vermesinler diyor. Hazreti Ali değiştiriyor bu uygulamayı arkadaşlar. Hazreti Ali diyor ki ya diyor biz şimdi bu develeri satarsak diyor yani onu ederne satar mıyız satmaz mıyız işte bir de sahibinin o devele ilgili şeyini bilmiyoruz belki işlerini onunla yürütüyor ona alışmış vesaire bir sürü gerekçeyle diyor ki biz bunları ile alalım devletin malı olsun bunlar onları biz bakalım besleyelim sahipleri geldiği zaman da onlara tekrardan iade edelim diyor bu neyi gösterdi bize? Her halife arkadaşlar, diğer önceki halifeler de dahil olmak üzere yaptıkları şey nedir? Kendi dönem şartlarını gözetmek suretiyle hukusal uygulamaların bir kısmında değişkenliğe gitmiştir. Bu büyük insanlar değerli arkadaşlar. Zamanımızın bitmek üzere olduğunu düşünerek, onun ben hikmetli bir sözü var, onu mutlaka söylemem lazım. iki tane hikmetli söz var daha doğrusu, onları söylemem lazım. Adama bir tanesi Hazreti Ali'ye geliyor, diyor ki, Hazreti Ebu Bekir ile Hz. Ömer zamanında senin zamandaki gibi böyle ihtilaflar yoktu diyor. Senin zamanda hep böyle ümmet görüyorsun diyor. Böyle bir karmaşa içerisinde bunun sebebi sensin diyor. Hz. Ali'yi suçluyor. Hz. Ali'nin ona verdiği bir cevap var diyor ki, Ebu Bekir ile Ömer diyor benim gibilerine idareci idiler. Bak, Ebu Bekir ile Ömer gibiler onlar benim gibi olan insanlara idare ediciydiler ama bense diyor senin gibi insanlara idareciyim. Yani biz devlet başkanlığı uyumlu, aylaklı diyoruz, kurallara uyan insanlardık ama siz geldiniz işte benim vatandaşlarım da sizlersiniz. Bunun sebebi olarak beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor. Ama ilginç ikinci bir şey daha var, o da çok hoş. Dedik ya Kisra kimi zamanda def ediliyor? Hazreti Ömer zamanda. Savaş kazandı ya. Kisra'nın bütün sarayındaki o altınlar şunlar bunlar Hazreti Ömer'in sarayına şeyine getiriyor huzuruna Hazreti Ömer bir bakıyor bunlara böyle taç var işte başka altınlar var Diyor ki ey Allah'ım sana şükürler olsun Bu ganimetlerden kendi ceplerine atmayan bir ordum var diyor Çok önemli bu söz Ama Hazreti Ali'nin vereceği cevap daha güzel Bir daha tekrar diyorum ey Allah'ım sana şükürler olsun bu kadar değerli şeyleri iç etmeden, yolda bir yerlere gömüp getirmeyebilirlerdi. Getiren böyle güzel bir ordumuz var sana şükürler olsun. Hz. Ali'nin ona vermiş olduğu cevap şudur değerli arkadaşlar. Eğer sen diyor, tırtıklasaydın diyor, ifadesi bu. Eğer sen tırtıklayan bir insan olsaydı bu eşyaları buraya getiren insanlar da tırtıklardı diyor. Onlar tırtıklamıyorsa onun sebebi sensin. Çok hoş bir şeydir. Hem Hazreti Ömer'i takdir etmiş oluyor hem de biz buradan ne anlıyoruz? Hazreti Ali'nin ne kadar yüksek ufuk bakış açısı sahibi olan bir insan olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ondan son bir Hazreti Peygamber aleyhisselamdan isterseniz sevgili seyirciler bir hadis aktarıp ondan sonra sohbetimizi burada bitirelim inşallah. Evet Aziz Peygamber aleyhisselam aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Sabahleyin Müslüman hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek dua eder diyor. Sabahleyin kalktın işte bir kardeşinin hasta olduğunu duydun, onu ziyarete gittin. Çünkü insanlar en çok insanları nerede arar biliyor musunuz? Tecrübe edeceksiniz. Sizin yaşınız biraz genç. Düğün, cenaze, hastalık. Heh, hastalık, cenaze, düğün. Hakikaten insanlar hatta bazı insanlar Abdülbaki çetele tutuyorlarmış. Ben sonradan öğrendim. Mesela beni hastanede yatan insanlardan birinden duydum bunu, ben liste tuttum diyor. Hocam beni kim ziyarete geldi? Yani Dolayısıyla insan ne yapıyor? Hani gelsin bir kendisiyle muhabbet etsin, yalnız kalmadığını hissetmiş olsun. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselam da buyuruyor ki hadislerinde, hasta kardeşini sabahleyin gidip ziyaret eden insana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer diyor akşamleyin gidip ziyaret ederse diyelim akşam duydun, o zaman da diyor sabaha kadar 70 bin melek ona Dua eder diyor Hz. Peygamber aleyhisselam ve onun için diyor cennette nimetler meyveler vardır. Yani ona cennette de büyük bir ikram yapılacaktır. Dolayısıyla Müslüman kardeşine dayanışma içerisinde olmuş olduğunu göstermiş ve büyük bir hayra vesile olmuş. Kardeşini rahatlatmış oluyorsun. Aziz kardeşlerim Hz. Ali Efendimiz'i anlatmaya çalışmış olduğumuz bu sohbetimizi, dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalbiniz asap sevgisiyle dolsun inşallah. Allah